Hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, çok eğlenceli, çok komik bir resimli kitap var elimde. Ama bir dakika bu kitaba başlamadan önce e, vejeteryan ve vegan dinleyicilerimizden e, yayının sonuna kadar, yani bu kitabın anlatımının sonuna kadar sabretmelerini rica ediyorum. <gülüyor> Doğru, iyi bir uyarı oldu bu. E, elimdeki kitabın adı İncik Tom'un Sırrı. Çocuk Nesin Yayın Evi Çocuk Cenneti kitaplığından çıktı bu kitap. Yazarı Fulvia Deil Innocenti, e, resimleyende Roberto Laucello. E, İncik Tom'un sırrı e, bütün bir mahalleyi e, merakı sevk eden bir e, taşınma hikayesiyle başlıyor. E, servis sokağın 17 numaralı dükkanı mahalle halkı tarafından hep uğursuz kabul edilmiş bir yer çünkü o, o dükkana kim yerleştiyse başına hep bir şey gelmişti daha önceki dükkan sahipleri saatçi saatlerini hep yanlış ayarlıyormuş şekerci dükkanı olmuş işte bonbon ve popları sürekli dile yapışıyormuş fırın açılmış orada ama kekleri ekmekleri sürekli balon gibi patlıyormuş Terzi'nin giysileri hep yanlış ölçülerdeymiş ve ee, sokak sakinleri bundan yani kesinlikle kuşku duymuyorlar. 17 numara uğursuzdu. Ama öyle dükkanlar vardı. Mesela Kadıköy'de bir dükkan var. Biz hiçbir zaman orada bir işin tuttuğunu görmedik bugüne kadar. Oluyor evet. Yani bazı <gülüyor> yani hani nedenini bilemiyorum ama olmuyor işte. Yani bir enerjisinde bir bir Modusuz şey var, var herhalde. <gülüyor> 17 numara da öyle bir dükkan ama bir gün bir bakıyorlar e, dükkanın önüne bir tane kamyonet yanaşmış işte kısa boylu şişmanca bir adam e, iniyor ondan arkasında uzun boylu nemrut bir kadın adeta bir kraliçe eder yürüyor e, kamyonetten kasalar çuvallar buzdolapları indiriyorlar. Bütün mahalleli de izliyor kim bunlar yani niye geldi yani kesin giderler zaten burası uğursuz diye. Karşı dükkanın sahibi olan Asar Keser Al da dikkatli onları izliyor. Asar Keser Al. Evet yani. <gülüyor> e, <gülüyor> ve gelen <gülüyor> kambiyonetin üstünde de Il Paradiso Della Salsicca e, Sosis Cenneti ya da Şarküteri Cenneti, cenneti. cenneti. Evet. E, yazıyor e, ve orada bir kasap dükkanı açılıyor. İşin ilginç sınıfı karşı taraftaki Asarkeser Al'da bir kasap e, ve karşı karşılıklı iki kasap yani orada vakit e, karşı dükkana bir de evet, vakit yerleşmiş oluyor. oluyor. Tam da bu sahnedeki e, görsel bence çok önemli. Asarkeser Al önü böyle işte e, şey olmuş söyleyeyim e, bir önlük var ama et kesmekten böyle hani işte o et kirliliğine elin, e, elinde de kocaman bir kasap bıçağı ve hani Burnu hayli yukarıda. Evet çekiyor. yani suratıyla dövüyor derler ya öyle bir adam bu. Al. Ee, sonra dükkandan kimi sesler geliyor. Kimse o gelen adamla kadını görmüyor. İçeriden çekişi ve mobilya sesleri geliyor. Bu mobilya sesine ben çok takıldım. Mobilya sesi nasıl? Yani, yani? eşyaları itip kokuyor yani. Evet etiyor. ama hani küçük mobilyalarımız var ve onlar hani evcil. <gülüyor> evcil <konuşuyor mobilyalar>. yani. <gülüyor> ee, neyse sonunda servis sokak 17 numaradaki dükkan açılmış. Ve kapısında şöyle bir yazı var. İncik, Tom ve eşi sayın müşterilerini yarın saatte işte Şarküteri Cenneti'nin açılışına davet ediyor. Şarküteri Cenneti'ymiş. Herkese bedava sosis ve kebap. Bedava kelimesiyle tabii halk bir anda sempati evet, e, yani. beslemeye başlıyor. Uzun kuyruklar oluşuyor. Bizim i̇şte, burada da öyle oluyor ya kapısında yatıyorlar. Evet. E, ve girenler işte oradaki atıştırmalıkları aldıkça Oo, nefis muhteşem bir lezzet. Diye çıkıyorlar asar keser al e, sinir oluyor karşıda ama bir süre sonra indik tom'un dükkanından bir şeyler alıp yiyen insanlarda değişimler başlıyor. Konçettina teyze e, baston kullanmamaya başlıyor oradan aldığı et suyuyla. işte e, tom'un desteklerini yiyen güçlü adamlar daha güçlü oluyor. Ama bir dakika konçettina Conch teyze sadece bastonu atmıyor. Fortunetir <gülüyor> evet, aslında. Yani aynı zamanda e, bir de hayran kazanıyor. Evet, dans yaşlı bir amcayla dans ediyorlar o aslında. Evet. E, sonra küçük Erika e, et yemeğin çorbasını et konduğundan beri artık yemeğini tükürmüyor. E, ve bütün herkes 17 numaradan Tom'un sattığı etten memnun ama asas aserkesler al, ah o pis bir büyücü diyor, görür gününü diyor, sinirleniyor ve e, bir süre sonra. Ee, söylentiler başlamay. Söylentiler ee, ortaya çıkıyor. Bu alın arkadaşları çok enteresan. Evet. Çiroz Gezvaldo ve Ötleyen <gülüyor> Ya Bunlar şey gibi işte e, Gotik Ali ile Ayı Ejder iki tip vardı böyle e, hikayeleri anlatılan. E, <gülüyor> onlar ah gibi. Tarafından. Evet onların sanki onlarmış gibi geldi bana <gülüyor> Diyeceğim. Evet, Chiloz evet, Gesualdo, Antonio Svaldo bile çok beğeniyorlar. Ee, ama işte dediğim gibi dedikodular başlayınca e, insanlar dikkat etmeye başlıyorlar. Gerçekten de bu Tom da karısı da garipler, çok nazikler, sürekli gülümşüyorlar. Ee, ha bile iltifat ediyorlar, bir tuhaflık var. Yani bu insanlar. Yodan da çıkmıyorlar hiç bu arada. Evet, yani. bu insanlar e, çıkmıyorlar. Büyücüler mi? Bunların sattığı şey nedir? Herkes niye bu kadar çok beğeniyor? Ee, ve bu, insan, bu iki insanla ilgili dedikodular yayılmaya başlıyor onların hakkında kötü şeyler söyleniyor ee, ve insanlar dükkandan e, bir şey almamaya karar veriyorlar çünkü korkuyorlar bu insanların büyücü olduğundan şüphe ediyorlar ve yedirdikleri şeylerle mahalle halkına zarar verdiklerini düşünüyorlar ee, sonunda e, i̇şler iyice ciddiye biniyor. İnsanlar işte e, bu dükkanın içinde neler olup bitiyor. Gece korkunç bir çığlık duydum artık içeri gidip bakmamız lazım tabii. diye iyice böyle eve müdahale etmeye varıyor. Iş. Asar keser, al aslında bütün bu işleri organize ediyor bir yandan. Tabii yani. tabii hep ortaya evet. laf atan o. En sonunda gece e, ana bina sahibinin e, anahtarı da var. Al birlikte içeri bir dalıyorlar dükkanda incik tomla karısı bir yer yatağında yatmış uyuyorlar. İşte ay neler oluyor diye şaşırıyorlar. İşte siz ne yapıyorsunuz burada diye soruyorlar. Ee, ve biz yani biz bütün paramızı buraya yatırdık ve yatabileceğimiz başka hiçbir evimiz olmadığı için mecburen burada yaşıyoruz diye açıklamada bulunuyorlar. Ondan sonra olmaz işte e, dükkan soğuk hava deponuzu da açın. Neler var? Bize ne yediriyorsunuz? Görmemiz lazım dediklerinde engel olmaya çalışıyor. Tom lütfen girmeyin oraya diyor. İşte gördünüz mü bir şey gizliyor bunlar diye araya giriyor. Sonra dükkana bir girip bakıyorlar ki. İşte burada vejeteryan ve vegan dinleyicilerimizden e, buraya kadar dinlemelerini isteme nedenimiz ortaya çıkıyor. Depoda hiç et yok. Sadece un ve fasulye var. <gülüyor> e, az, az şey, e, Tom'un yaptığı bütün o sosisler, e, sattığı bütün ürünler aslında fasulye ve unla yapılmış. Çünkü ee, biz hayvanları çok seviyoruz. O yüzden içi canlıya zarar vermeden lezzeti ve besleyici salam sosis yapmanın bir yolunu bulduk <gülüyor> diye e, sırrını açıklıyor. E, ve ondan sonra o mahallesi her sokakta e, 17 numara alın dükkanı ve sokağın bütün tamamı büyük bir değişime uğruyor. Son sahneyi söylemeyeceğim. E, ve ondan sonra tabii uzlaşılıyor. Herkes birbiriyle. Barışıyor ve huzur içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ee, Inci Tom'un Sırrı benim çok hoşuma giden bir kitap çünkü hem e, anlattığı öykü çok güzel. Bir yandan kapı komşumuz Korsanlar adlı kitabı hatırlattı bana hani orada da Aynen. mahalleye korsanlar geliyordu ve herkes ön yargı ile yaklaşıyor yani ön yargı ve tanımadığımız insanlar hakkında ve dedikodu e, e, evet bir şeyler atıp tutmak dedikodu yapmak üzerine. Gerçekten önemli bir konu bu. Ama bunu tatlı tatlı anlatmış. Üstelik, ve vejeteryanlık. Evet. Vejeteryanlık. Hayvanları sevdiği için et yememe. Çünkü çocuklarda çok sık rastlanabiliyor bu. O hani et... zamanlarda hatta dolaşan bir video var. Sanıyorum e, İspanyolca konuşan bir çocuk sanırım. E, annesi onu ahtapot salatası hazırlamış ve çocuk bunu sorgulamaya başlıyor. Bu ahtapot değil mi? Evet. Ahtapotun hepsini bu. Hayır. Sadece kolları. Onun kollarını kesitliyoruz. Peki ama ahtapot canlı değil mi? Evet. O zaman onu yiyemeyiz diye böyle insanı ağlatan türden bir ee, video. E, yani ve doğal olarak çekilmiş bir video. Yani evet. çocukların aslında böyle bir yaklaşımları da yok değil. Evet. Yani e, bunu sorgulayan bir çocuğunuz varsa incik tomuzlarını <gülüyor> alıp gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Çünkü e, et, et yemeye bir alternatif sınıyor Bu çok da keyifli bir öyküyle anlatıyor ve bunu. Görselleri de çok güzel. Bu arada görselleri tabii. yani gerçekten çok güzel. Ben zaten bu e, kolaj ve karışık teknikle yapılmış e, illüstrasyonları çok seviyorum. Burada da e, resimleyen Roberto Locello e, kağıttan çok yararlanmış. E, pastel boya e, ve belki başka yani pastel boya sanırım bu Paster ama pastelin altında sürekli kağıt dokusu görüyoruz. Mesela burada saatlerin olduğu bir sahne var. Saatlerin gölgelerini üstü yazılı kağıtlarla yaptık. Evet sadece gazeteden de kesilmiş kağıt sanki. Evet yani fonda dokuların içinde altta üstü gazetelerin hep boyanmış ama o kağıt hissi yazılar e, tamamen kapatılmadığı için çok hoş bir e, etki yaratıyor. E, üslup olarak zaten eee şey, postacı Piero ve Aha. yine bek bekçisi Marcello. Yine e, Nesin Yayınları'nın Çocuk Cenneti kitaplığından. Evet e, yani e, yine İtalyan e, Çocuk Edebiyatı'ndan evet. bir örnekte. İtalyanların e, böyle tatlı bir üslubu yani bize, bize yayınlanmış İtalyan Çocuk evet. kitaplarında en azından böyle bir genelleme yapabilirsek çok güzel bir e, üslupları var. Rahatsızlarla çok benziyorlar. Benziyor evet. evet yani o vücutların deformasyonu, evet. figürler evet. İşte bana şeyleri hatırlatıyor evet. mesela buradaki evet. figürler, e, Belville Rendezvous Aa, diye bir evet. animasyon vardı, hani çizgili çizgili evet. hikayesi. Oradaki figürleri tipleri o karikatür gibi ifadeler, evet, e, deformasyon evet. yani hepsi bir arada renk, ışık, renk, e, parlak renklerin işte kullanıldığı evet. sahneler vesaire bunların hepsi bir araya gelince evet. çok sevimli, keyifli bir kitap ortaya çıkmış. Ee, Nesin Yayın Evi Çocuk Cenneti Kitaplığından çıkan İncik Tom'un Sırrı ee, İstersen şimdi bir müzik arası verelim Evet müzik arası verelim ee, Bugün kitap armağan etmiyoruz ne yazık ki Ama e, güzel bir şarkı dinleyeceğiz e, Şarkımız e, Miyazaki'nin ünlü e, filmi Komşum Totoro'dan geliyor Şarkının adı da zaten Komşum Totoro Tono Tonarino Totoro 4.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde e, Nesin yayınevi Çocuk Cenneti kitaplığından çıkan incik Tom'un sırrını ele aldık. Banu anlattı onu. E, Şimdi Aynı Yayın Evi'nden bir kitap daha seçtik. Evet Şimdi Aynı Aynı Yayın Evi'nden e, bir başka kitap. Bu sefer yaş grubumuz büyüdü hayli. E, i̇kinci kitabımız Japonya'dan Öyküler. Yine Nesin yayınevi Çocuk Cenneti kitaplığından. E, Kencim Miyazawa tarafından yazılmış öykülerden oluşuyor e, bu kitap. Bu bir derleme kitap. E, öykülerin çevirsini Can Erkin e, yapmış. Kitabın resimlerini de Nesin Sağlam e, yapmış. E, Japonya'dan Öyküler adlı kitabın. Japonya'dan Öyküler e, sadece adı yüzünden bile benim ilgimi çekebilecek bir kitaptı evet. zaten. E, Kencim Miyazawa... E, İlginç bir e, kişilik e, Japonya içinde sıradışı dışı Bir e, insan sayılabilir 1896-1933 Yılları arasında yaşamış çok kısa bir hayat Yaşamış aslında evet. ama e, Çok iş yapmış çok öykü yazmış Aynı zamanda işte tarım okulunda Öğretmenmiş Kenji Miyazawa e, Ve hani hazır e, ilk kitapta da Vejeteryanlıktan bahsetmiştik Budist ve vejeteryen bir yazar Aynı zamanda hı hı. E, ve aynı zamanda bir sosyal aktivist olduğu da hani toplumsal olaylarda etkin rol aldığını da e, biliyoruz e, ve ilginç bir yanı daha var ki bu öykülerinde zaten ortaya çıkıyor e, öğrencilerinin deneyimle öğrenmesi gerektiğine inanan bir öğretmenmiş yani o e, teorik bilgiden çok deneyimlenen bilginin e, yararına inanan bir öğretmenmiş e, Öğrencilerini sürekli dışarı çıkarmış tarım okulunda olunca hani ne tür dersler olabileceğini Hani aşağı yukarı zihnimizde bir şey canlanıyordur evet. ve bunun zaten teorikliği pratik olması evet. gerekir gibi de bir his zaten insanı oluyor evet Kendi Miyazava'da öğrencilerini dışarıya çıkarmaya, deneyimle öğrenmeye teşvik eden öğretmenlerden biriymiş. Şimdi öyküleri ve bütün bu bilgilerin bir karşılığı var gibi geldi bana öykülerinde. Mesela öykülerinden isimler söyleyeyim. Baravmi Tilki Okulu diye bir öyküsü var mesela. İlk öykü bu. Sonra maymun iskemlesi var, bol istek lokantası var, palamutlar ve yaban kedisi var. Bu öykülerde e, kendi Miyazawa aslında e, Japon kültüründe yer alan birçok unsuru kullanıyor. Örneğin tilkiler. Tilkiler çok önemli Japon kültüründe. Japon ne, neyi siz geliyor e, biliyor musun? Tilkiler e, işte insan gibi e, algılanıyor. İşte insan gibi giydiriliyor mesela. İnsan ha. davranışları, insanların iyi özellikleri, kötü özellikleri Tilkiler üzerinden çok anlatıyor ve yani bir tür e, aslında e, tilki yani Japonca bir sözcük var. E, kitsune diye yanlış hatırlamıyorsam bir sözcük. Bu sözcük aslında çevrilirken çoğunlukla birazcık o batı dillerini aktarmaktaki zorluktan da kaynaklanıyor Aha. herhalde. Tilki ruhu gibi bir e, şey hani o tilkinin tözü yani. Aha, Onu evet. Evet, işaret eden bir şekilde çevriliyor. Şimdi bu ee, tilki karakteri çok, yaban kedisi çok kullanılmış yine e, bu öykülerde. Mesela Baralmi tilki okulu e, öyküsü şöyle başlıyor. İşte tarım okulunda öğretmen bir kişi, muhtemelen kendisi. Baralmi yaylasında e, volkanik taş örneği bulmak ve aynı zamanda orada bulunduğu söylenen bir maki bitkisini keşfetmek için. Hı hı. Yani orada aslında yaylada olmaması gereken bir şey maki bitkisi. Evet. Ama var demiş birileri, o da bunu kontrol etmek üzere yaylaya Çıkıyor işte arıyor tarıyor çok güzel bir volkanik taş buluyor ama bu maki bitkisine rastlayamıyor derken işte bir sesler duyuyor bizi sesi duyuyor vesaire ve e, o sese doğru giderken bir tuzağa yakalanıyor kıkır kıkır gülen işte bir takım sesler geliyor filan derken bir bakıyor karşıdan böyle işte takım elbise giymiş bir tilki geliyor Aha. ve hani onu tuzaktan çıkartıyorlar diğerleri öğrenci tilkilermiş meğer çünkü orada Baraomi Tilki Okulu varmış. E, işte e, gelen öğretmen e, bu tarım okulu'nun öğretmeni insan öğretmeni okula davet ediyor işte okula e, gidiyorlar beraber ya ne kadar ilginçti yani bu bu şekilde bir şey ondan sonra e, işte okula gidiyorlar okul mesela e, şeyler gül gülden e, duvarlar yapmışlar. Yani gül ağaçlarından gül e, ağacı diyorum sarmaşık güllerinden Aha. Ee, okul duvarları yapılmış mesela. Mutlular ayrılmış öğretmen odası. Organik okul. Vesaire. Evet yani böyle bitkilerle ayrılmış ama işte kara tahtası var, tebeşiri var vesaire. Peki orada ne eğitimi veriliyor? İşte mu? orada e, çok e, enteresan dersler var yani birçok ders var ve çok gelişmiş dersler var. Mesela işte e, beslenmeyle ilgili bir ders var. İşte tavuk e, şu kadar proteinden oluşur, bu kadarı yağda oluşur. <gülüyor> şu nedenle tavuk yemeliyiz tavuk çok güzeldi falan filan mesela avcılık dersi o, o beni çok etkiledi. Ee, avcılık dersinde üç aşamasından bahsediliyor ağzının baron Tilki okulunda tilkilere verilen avcılık dersi bu önce diyorlar ki ön aşama tavuk yetiştiriciliğini teşvik etmek <gülüyor> insanların karşısına çıkıp tilkiler insanların tavuk yetiştirmesini teşvikle bulun diyorlar ki tavuk yetiştirmiyorsun o kadar verimli bir şey ki bak yumurta yapıyor bir kere falan diyor. böyle insanları ikna ediyorlar Ön aşama bu. Tavuk yetiştiriciliğini teşvik etmek. İkinci aşama avcılık aşaması. Burada tavuğu aşırmak gerekiyor. <gülüyor> Üçüncü aşamaysa avcılık sonrası adını taşıyor. Tavuğu yemek. <gülüyor> güzel aşama. Evet yani işte avcılığın üç aşaması olarak avcılık dersinde bunlar anlatılıyor mesela. Bu ülkede ve diğer öykülerde de aslında ilgimi çeken şey şu. Mesela bu tilkiler batı kıyafetleri içindeler. Yani geleneksel Japon kıyafetleri içinde değiller. Zaten Japon çizgi filmlerinde de hep yok mudur bu? Çizgi filmler hep batı. Şimdi tabii yani sonuçta yaşadığı dönem Japonya'nın batılaşma sancılarında yani o dönem yani Japonlar içinde kolay bir dönem evet. olmamış ve o sancıların sürdüğü bir dönem. Kenji Miyazawa'nın yaşadığı dönemde ve benim ilgimi çeken şey bu Mesela e, okul müdürü İngiliz çayı ikram ediyor. Süt filan koyarak. E, ama öykü şöyle bitiyor. Öykünün son cümlesini de söylemem lazım bunların üzerine. Çünkü e, bu kadar batı göndermesinin üzerine diyor ki. Yani sonuçta Barak'ın ilki okulunda nasıl bir eğitim amaç amaçlılıklarını pek anlayamadım. Dürüst konuşalım. Hiç anlamadım. Yani ben burada bir eleştiri. Hani ciddi biçimde bir eleştiri <gülüyor> olduğunu. Yani bir çocuk öyküsü yazmış evet. Ama e, bu batıllaşma meselesiyle ilgili de e, ağır sayılabilecek bir eleştiri. Mesela eğitim anlayışını eleştiriyormuş gibi geliyor bana. Aha. Buna başka ülkelerde de aslında başka, başka konular da ele almış. İşte batıllaşma Aha. meselesi içinde ele alınabilecek ve bayağı bir eleştiri e, yapıyor. Ama çok da göstermiyor bunu. Yani çok ustaca yapıyor eleştirilerini gibi geliyor bana. O yüzden çok daha da ilgimi çekti e, bütün bunlar. Ee, i̇lginç mesela e, öykülerden bir tanesi e, Boltistik Lokantası. Burada da yine adı çok güzel. Ya evet, bu da yine o batı meselesini e, birazcık eleştirdiğimi düşündüğüm öykülerden bir tanesi. İşte iki tane avcı bir rehberle beraber çıkıyorlar, yanlarında av köpekleri filan var. Ama işte e, rehberi kaybediyorlar, bir şekilde rehberle yolları ayrılıyor. Ee, bir, bir şey oluyor, köpekler ölü veriyor ve bu ikisi yolda kalıyorlar. Diyorlar ki ya dönüş yoluna geçelim o zaman. Ee, yolda da bir tane lokanta görmüştük zaten. Oradan da gider tavşan kuşmuş bir şeyler alırız. Zaten vursaydık onları vurmayacak mıydık filan diye. Aha. Ondan sonra işte e, dönerlerken ama yani kayboluyorlar tabii rehberleri de olmadığı için ve bir tane bir batı tarzında inşa edilmiş bir dağın başında bir yerde batı tarzında inşa edilmiş bir e, lokantaya denk geliyorlar ve. E, bu lokantanın şey, hoş geldiniz buyurun yemekler bedava falan gibi şeyler yazıyor. Ondan sonra da e, giriyorlar tabii içeriye çok seviniyor bu iki genç Japon. İşte e, giriyorlar ama böyle tabii şimdi saçlarınızı tarayın ve ayakkabılarınızı fırçalayın falan diyor mesela bir odada. Onu yapıyorlar onlar ne kadar hassas bir lokanta işletmelisi bu falan diyorlar. Ondan sonra işte bir odaya giriyorlar şimdi her yerinizi güzelce kremleyin falan diyor böyle bir krem ama muhtemelen sos o. Ondan sonra işte giriyorlar. Şimdi kendimizi iyice tuzlayın. falan. Ekmekle evet, diyor ki, buraya kadar <gülüyoruz>. sadettinizin teşekkür ederiz. Şimdi size afiyetle yiyeceğiz falan. Böyle bol isteğe lokanta yani lokanta yomuş olmuş. Ooo çok güzel. <gülüyor> <çok gülüyor> Ama bütün bunlar bu hani Batılı tarzı, Batılı tarzda bir yerde Hı -hı. olup bitiyor bütün bütün bunlar. Yani bu anlamda da burada hani o eleştiri hissi yine çok güçlü. Ne var? Evet öyle görünce. E, evet. Ve bütün o folklor, Japon folkloru e, yoğun biçimde kullanıyor. Bu artık hani Miyazaki sayesinde belki Miyazaki animasyonları sayesinde hepimizin aşina olduğu bir sürü unsur buradaki öykülerin içinde kullanılıyor. Evet gerçekten daha, güzel bir kitap. Evet çok güzel bir kitap. Bu öyküler e, Japon tiyatrosuna da e, atıfta bulunuyor sanki kurgu olarak vesaire. Evet. Hani Şimdi daha uzun konuşurum ama süreyi yine bitirdik. Kenci Japonya'dan Öyküler kitabı Nesin Yayın Evi Çocuk Cenneti kitaplığından çıktı. Süremizin sonuna geldik. Evet. Gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşürüz. Bir Dolap Kitap İçin Çocuk Kitabı Hazırlayan mesuranlar sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki. Kitap Dostu Sezin okulu sundu